Merhaba, yeni bir Pazartesi gününde Sosçukçun programında sizlerle birlikteyiz. Bugün mikrofon başında ben deneyiz Ben Selen, Ben Gülce. E, hepinize merhaba diyoruz. Bugün Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğinden Selena ile konuşacağız. Aslında kendisine merhaba demeden önce e, bu programı çekmeye yaklaşık bir buçuk aydır ben çok istiyordum. Hı hı. Çünkü e, yani herkes biliyordur, bir Türkiye'de çok e, medyada da konuşulan bir. E, Tam olarak sığınmacı mı mülteci mi olduğunu bilmediğimiz ama Suriyeli insanlar var. Aslında konunun başı buradan çıktı ve mahalledeki Ahmet diye bir çocuğun dil bilmemesi üzerine arkadaş kal arkadaşsız kalmasından çıktı. Benim için bütün olayın çıkış noktası buydu ve böyle ekipçe ne yapalım ne edelim diye düşünürken Selen Hanım'la iletişime geçtik. Kendisine merhaba diyelim eğer hatta ise. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız merhaba. Selen Hanım? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi programlar diliyorum hepinize. Teşekkürler. Teşekkürler. Alo. Alo. E, Öncelikle Sıfır Hanım sizi, sizi. Evet. tanıyalım. E, yani Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ne yapar aslında? E, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği aslında biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kuruldu. E, Avrupa'da özellikle biliyorsunuz Yahudi Soykırımı vardı ve çok ciddi insanlar yerlerinden ediliyorlardı. Ve e, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği bu yeniden edilen insanların hayatlarını yeniden kurması için aslında bir Örgüt tür ve çok kısa süreli zaman içerisinde kuruldu önce. Ve e, bu insanlar yani Avrupa'da meydana gelen olaylar nedeniyle aslında kurulmuştu. E, ve çok kısa görev süreleri için şey, görev yapacaktı ve ondan sonra da kapanacaktı. Ama dünyada insan hakları ihlallerinin savaşlarının çok yerde e, var olması nedeniyle e, özellikle 2000 yılına kadar 3'er yıllık sürelerle arttırılan görev süresi Sonuçta dek artık devam ediyor. Çünkü Türkiye'de hem Türkiye'de hem de bütün dünyada mültecilerinin olduğunu görüyoruz. Savaşların olduğunu, insan hakları ihlalleri olduğunu görüyoruz. Bu nedenle mülteciler yüksek komiserliği aslında amacı e, mültecileri korumak ve mültecileri korumak amacıyla yapılan bütün aktiviteleri aslında dünyada hem devletlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının, bireylerin yaptığı bu aktiviteleri aslında liderlik etmek. Ama eğer şunu sorarsanız Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği BMMK ya da İngilizce ismiyle Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaptığımız görevler bazen farklılık arz edebilir. Çünkü Türkiye'de örneğin yaptığımız işlerin başında Buraya gelen, Türkiye'de sığınma arayan kişilerin kayıtlarını yapmak, onların mülteci statülerini belirlemek ve onlara bir uluslararası koruma sağlamak ve bu uluslararası korumayı sağladıktan sonra da kalıcı çözümler bulmak ve onlara kalıcı bir hayat standartına erişmelerini sağlamak aslında. Kısaca amacımız bu diyebilirim ama bunun için yaptığımız aktiviteler çok çok ayrıntılı. Neler olabilir? Örneğin bir mülteci ülkesine dönemeyen bir kişi çünkü zulüm görme riski var. Ee, mülteciler dönemedikleri için de onlara kalıcı bir çözüm bulmak lazım. Bu ne olabilir? Hı hı. Örneğin ülkesinde savaş bittikten sonra ya da o kişiyi mülteci yapan nedenler sona erdikten sonra ve kişi de eğer gönüllüyse o kişinin geri ülkesine dönmesine yardımcı olabiliriz. Hı hı. Ya da Sığınma aradığı ülkede entegrasyonu sağlanabilir ya da üçüncü bir opsiyon olabilir başka bir ülkeye yerleştir, orada artık yaşamına devam etmesi ve ileride vatandaş olarak ülkede kalması sağlanabilir. Yani kısaca yaptığımız aktiviteler bunlar. Bunlar. Ha ha. Peki mülteci ve sığmacı diyoruz aslında ikisin arasında hani ikisi benzer şeyler mi yoksa farklılıkları var mı? Bunları ilk önce bir açıklayabilir misiniz? Evet farklılıkları var aslında ama şöyle açıklayabilirim. Şimdi e, Türkiye'nin de taraf olduğu çok önemli bir Birleşmiş Milletler Sözleşmesi vardır. Bu da 1951 mültecilerin hukuki durumunu anlatan aslında hukuki durumla ilişkin Cenevre Sözleşmesi. ve Bu sözleşme mültecinin tanımını en geniş e, şekilde yapan sözleşmelerden birisi, en önemlisi hatta. Türkiye'de taraf olduğu için bu sözleşmenin içeriğinde e, mülteci tanımını aslında şöyle yapıyor. Diyor ki, e, meşe ülkesinin dışına çıkan, Haklı sebeplerle zulüm görme korkusu olan ve bu zulüm korkusu, ırkı, dini, milliyeti, tabiyeti ya da belli sosyal gruba mensuliyeti gibi nedenlerle olan, yani ülkese dönemeyen ve bir zulüm riski olan kişidir bizim için mülteci. Fakat sığınmacının tanımı biraz daha farklı, sığınmacı e, sığınma aradığı, yani uluslararası sınırları aşarak sığınma aradığı ülkeden, ee, başvuruda bulunan yani mülteci olmak için başvuruda bulunan muhtemel sığınma öyküsü tarafından sığınma talebi veya başvurus henüz nihai karara bağlanmamış gibidir. Yani başvurusunu yapmıştır mülteci olmayı bekliyordur. Ülkemizde bu kavramlar çok fazla bilinen kavramlar değil genelde de karıştırılıyor. O yüzden bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyorum size. Çünkü okay. üç farklı kavram karşınıza çıkıyor. Mülteci, sığınmacı ve göçmen. Hı hı. Göçmenler ise genelde ekonomik nedenlerle ya da daha iyi hayat şartları arayışı nedeniyle ülkelerini terk eden insanlar oluyor. Ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin ilgi alanına e, mülteciler ve sığınmacılar giriyor. Biz de Ankara'da merkez ofisimizde, İstanbul'da bir saha ofisimizde e, burada sığınmacı ve mültecinin haklarını korumaya çalışıyoruz. Pekala ben de tam şu noktada şunu merak ediyorum. Aslında birkaç soruyu iç içe soracağım. Ee, bir, hı hı. E, Türkiye mülteciyi kabul ediyor mu? Türkiye nereden gelen mülteciyi kabul ediyor? Yani bildiğim kadarıyla Türkiye doğudan evet. gelen mülteciyi kabul etmiyor gibi bir şey var. Yanlış olabilirim evet, canım, bu noktada. Ee, ee, evet, Yani eğer öyle bir şey varsa Suriye'den gelen insanlar aslında Türkiye'de ne konumundalar? Evet evet, evet. şöyle açıklayabilirim durumu Şimdi 1971 Ceneve Sözleşmesi yapıldığında ve bu tanım ortaya konulduğunda şu söylendi e, Mülteci tanımı yapıldı ancak 1950 yılından önce Avrupa'da meydana gelen olaylar nedeniyle mülteci olma e, konusu e, açıklığa kavuştuğunda o tanımda aslında Baktığınızda o tanımda hem e, bir coğrafi kısıtlamanın olduğunu görürsünüz hem de bir zaman kısıtlamasının olduğunu görürsünüz ancak bu kısıtlama 1967 yılında bir New York ile ortadan kaldırıldı. Türkiye'de 51 Sözleşmesi'ne taraf olduğu 67 New York protokolü de dedi ki ben e, Avrupa Konseyi ülkelerinden gelen sığınmacılara mülteci statüsü verebilirim. Ancak Avrupa Konseyi ülkeleri dışından gelen kişilere geçici sığınma statüsü vererek ülkemde kalmalarına izin vereceğim. Ta ki Birleşmiş Milletler Müteciler Yüksek Komiserliği. Onlara kalıcı çözümler bulana kadar. Yani pratikte baktığımızda e, Avrupa Konseyi ülkelerinden gelen kişilerin e, Türkiye'de devlete başvuruda bulabildiğini görüyoruz. E, do, yani Doğu değil aslında Avrupa Konseyi ülkelerinin dışından gelen kişiler de hem e, Birleşmiş Milletler'e hem de Türk makamlarına başvuruda bulunarak sığınma başvurularının incelenmesini talep ediyorlar. Fakat e, Türkiye bu kişilere Uluslararası hukukta bizim mülteci diye tanımladığımız statüyü vermiyor. Onun yerine geçici sığınmacı ya da sığınmacı statüsüyle gelişmiş milletler onlara kalıcı çözümler bulana kadar kalmalarına izin veriyor. Peki yani. Hani kalırken de. Hı -hı. Evet. E, şunu merak ediyorum aslında bu arada süremiz de çok kısıtlı ve bizim sormak istediğimiz çok fazla Hı -hı. soru var. Yani aslında belki bir <gülüyor> <Buyurun>. program daha. <gülüyor> Konu da aslında evet. evet çok çok belki bir evet. program daha çekmemiz gerekebilir. E, yani şunu Hı -hı. merak ediyorum aslında Türkiye'dekiler sığınmacı demek daha doğru bu evet. konuda mültecidense evet. sığınmacı olarak görülüyor evet. fakat uluslararası hukukta bizim e, statü verildikten sonra bu kişilere mülteci diyoruz aslında bu soruyu e... eğer Suriyeliler özelinde sormak isterseniz hı hı. ki demin e, yönelttiğiniz Suriyeliler hı hı. o zaman ne oluyor diye. Şimdi Suriyeliler yani Sur, biz, biz yani uluslararası hukukta mülteci olarak tanımladığım için ben Suriyeli mülteciler diyeceğim. Ancak hı hı. E, genelde dünyada bu tür, e, çok ciddi krizler olduğu zaman mesela hı hı. Suriye'de olan krizi düşünün. Hı hı. E, akın akın mültecilerin geldiği çok toplu akınların olduğu dönemlerde bazı devletler geçici statüler verebilirler. Türkiye'de bunu yaptı. Bunu tek yapan ülke Türkiye değil. Türkiye şunu söyledi. Ee, Suriyeli mültecilere gerçekten Cömerçe kapılarını açtı İçeriye aldı ve şunu söyledi Ben Suriyeli mültecileri geçici koruma rejimi Altında değerlendireceğim dedim Yani geçici koruma rejimi nedir Bir kapılarımı açık tutacağım Gelen sığınmacıları mutlaka ülkeme alacağım Ve bir koruma vereceğim İki onların e, temel insan haklarına Erişmelerini sağlayacağım Bunun için en önemli azame özeni göstereceğim Üç Zulüm görecekleri ülkelere ya da Suriye'ye göndermeyeceğim sözünü vermektedim. Yani geçici koruma rejimi altında değerlendirdi Suriyeli mültecileri. Peki tam da bu Ama noktada temel şartı... insan hakları statüsünde evet. yani e, bu şartlarda değerlendiriliyorsa aslında bu insanlar. E, yani çok böyle medyada gördüğüm şeylerden bahsetmek istiyorum. İşte e, Gezi Parkı ve çevresinde dilenen çocuklarını da dilendiren e, yani mülteciler var Suriyeli insanlar var ve ee, yani devletin insan hakları odaklı olarak o mültecileri e, sınırdan içeriye alması aslında onların Gezi Parkı'nda dilenmesi demek mi? Yani devlet bunu mu aslında yapıyor? Yani sizi savaştan kurtardık sizi iç savaştan kurtardık ama hadi bakalım gelin burada çocuklarınızla birlikte dilenin mi diyor aslında ben bunu çok merak ediyorum yani. Tahminimce ki Selam ve Gülce de aynı şeyi düşünüyordur. Devletin sağlaması gereken şeyler çok başka. Yani insanca yaşamak, başına sokabilecek bir evinin olması, yiyecek bulabilmek, yani çıplak ayakla çocuklarının sokaklarda koşturmaması da aslında çok insanca bir istek bence. Ama gördüklerimiz hı hı. bunlar değil maalesef. Maalesef bazı ailelerde ya da bazı çocukların sokaklarda dilendiğine biz de şahit oluyoruz. Çok hı hı. Da üzülüyoruz. Yalnız bu da şu şu gerçeği de göz önünde bulundurmak lazım. Krizden en çok etkilenen ülkelerden birisi Türkiye. Biliyorsunuz Lübnan, Ürdün gibi ülkeler de bu krizden etkilenler ve çok yüksek rakamlarda mültecilere kapılarını açtılar bu devletler. Hı hı. Ee, şu an Türkiye'de bulunan Suriyeli mülteci sayısı 800 bin civarında. Ee, bu rakamlar gerçekten çok büyük rakamlar. O nedenle e, Türkiye biliyorsunuz e, Güneydoğu'da e, yaklaşık 21 kamp açtı ve bu kampa yerleşen mülteciler oldu. Bunun dışında bu kampta kalmak istemeyen ve dışarıda hayatlarını sürdürmek isteyen kentlerde yaşayan mülteciler var. Tabii ki minimum e, insan hakları standartlarının mutlaka devletler tarafından sağlanması lazım. Çocukların tabi dilendirilmemesi lazım ama orada da şu, bir yanlışı düzeltmek isterim izinize. Genelde e, ben de şöyle şeyler duyuyorum. E, Suriyeli aileler çocuklarını dilendiriyor. Geçenlerde başınıza gelen ufak bir anekdotu vermek isterim. Hı hı. Ee, sadece e, üç, anneleri babaları değil e, bir takım Türk vatandaşlarının da e, çocukları gerçekten dilenmeye zorladığını ve bu dilendirme karşılığında e, Suriyeli ailelere barınma verdiklerini gördük. Bunlar tabii hı hı. ki çok acı hı hı şeyler. Evet. Hipe, hiçbirimizin oraylamadığı olmaması gereken şeyler. Ancak krizin boyutu hem büyük hem de biz Birleşmiş Milletler olarak diğer yaptığımız önemli bir faaliyet uluslararası topluma seslenmek ve onlara çağrıda bulunmak. Neden? Çünkü krizden etkilenen ülkeler çok ciddi bir e, sorumluluğun altındalar. Ve bu sorumluluğun mutlaka ve mutlaka uluslararası boyutta paylaşılması şart. Yani 800 bin mülteci Suriyeli mülteci artı Türkiye'de bulunan Suriyeli olmayan diğer mülteci sayısı 70 binin üstünde. Şimdi e, tabii ki barınmaydı, özellikle dezavantajlı grupların korunmasıydı. Kadınlar, çocuklar, bütün bu kişilerin koruma altına alınması gerekiyor ama... Bunu yapmak gerçekten kolay değil ve e, bu anlamda uluslararası toplumun da e, Türkiye'ye, Ürdün'e, Lübnan'a mutlaka destek ver vermesi gerekiyor. Ama şunu da söylemek gerek, bu üzücü sahnelere şahit oluyoruz, üzülüyoruz e, ancak hem sivil toplumun hem de e, Türkiye'de AFET İşleri Genel Müdürlüğü var biliyorsunuz AFAD hı hı. E, ve diğer sivil toplum örgütlerinin Kızılay'ın ve birçok hem hak temelli hem de insani yardım örgütlerinin de başla. Sokaklarda kalan ya da dışarıda kalan kişileri koruma vermeye çalıştığında görüyoruz. Örneğin bundan yaklaşık birkaç ay önce İstanbul Valiliği Pendik ve Tuzla'da sokakta kalan mültecileri yerleştirdiği bir yer oldu. Ancak tabii yani hiçbirimizin görmek istemediği sahneler bunlar. Hı hı. Ama bu sorumluluğunda paylaşılması <gülüyor> mutlaka Gerekli. Evet. Peki bu 800 bin mülteci dedik onların kaçı çocuk nasıl hakları var bu çocukların okul sağlık gibi evet. nasıl ihtiyaçları var ya da bu ihtiyaçlar nasıl karşılanıyor bunları da öğrenebilir miyiz? Şimdi Suriyeli mülteci çocukların ve Suriyeli mültecilerin aslında hakları. Ee, diğer mülteciler gibi ee, normalde sağlık, eğitim gibi e, temel insan haklarına erişimleri var ama tabii ki pratikte bir takım problemler yaşandığı da gerçek. Örneğin e, Suriyeli mülteciler bugün e, özellikle de çıkarttığı bir genelgeyle bütün hastanelerden e, herhangi bir ücret ödemeksizin faydalanabiliyorlar. İlaçlarını alabiliyorlar. E, genelde valilikler tarafından özellikle kentte kalan mülteciler için e, ödeniyorlar kamp kalan mülteciler için bu çok fazla sorun olmuyor. Kamp yönetimi e, genelde bu masrafları karşılıyor. Eğitim söz konusu olduğunda da e, bütün mülteciler için konuşacağım. Sadece Suriye'nin mülteciler için değil ama hı hı. E, Milli Eğitim Kanunu'nda herhangi bir ayrım yapılmaksızın bütün öğrencilerin e, Türkiye'de var olan ilk öğretimi e, hı hı. devam edebilmeleri mümkün aslında. Evet, yani, ama tek isim... Ben yani şunu, tek şunu sormak sayısı, istiyorum. İkamet izninin olması. Aha. Yani ikamet izni olduğu sürece Suriyeli mütecilerde çocuklarını okula yazdırabilirler ve gönderebilirler. Hı hı. Ee, yani programı açarken de sordum. Aslında yani bu, bu, bu, bu programı çekmek istememin sebebi işte çok şahit olduğum bir olay üzerinden ee, Suriye'de evet. iç savaştan kaçan mahalledeki Ahmet adlı bir çocuk üzerinden gelişti aslında her şey. Evet. Yani onun evet. e, yani ilk başta şöyle başladı. Ailesiyle birlikte geldi. Dilden dolayı mahallede arkadaş bulamadı. Tek başına kaldı hı hı. ve yani ondan sonra şöyle bir şey oldu aslında Türk okuluna gidemiyor okula gidebilme yaşında çünkü Türkçe bilmiyor ve hı hı. sonra başka bir ders verilen bir yere gitmeye başlıyor ve orada da kendi dilinin haricinde bir dil konuşulduğu için ailesi oraya gitmesini istemiyor çünkü etnik olarak birbirinden farklı gruplar ve aslında birbirlerini sevmiyorlar. Bir yandan da böyle bir şey var ve aile Ahmet'in oraya gitmesini istemiyor. Ve aile okula yani Ahmet okula gidebilecek yaşlı bir çocuk ve eğitimden aslında mahrum kalıyor. Böyle bir durumda evet. devlet ne yapıyor işte yani çocuk hakları bildirgesi bir yandan, evet. mültecilerin hakları bir yandan ve yani bunların hepsinin hepsinin dışında aslında okula gidebilme yaşında evet. bir çocuk var ve eğitimden Doğru. mahrum kalıyor. Hatta biliyorsunuz Türkiye'de Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne taraf bir devlet. Hı hı. Ve Anayasa 90. madde nedeniyle de biliyorsunuz uluslararası sözleşmeler kanun hükmünde. Hı hı. Ve bunun yanı sıra çocuk koruma kanunumuz var. Bütün bu kanunlar aslında çocukların her çocuğun yabancı ya da Türkiye'li bütün çocukların eğitime mutlaka erişiminin olması gerektiğini savunur. Hı hı. En önemli ülkemiz bizim müteci çocukları korurken onların yüksek yararı ilkesini göz önünde tutmaktır. O da biz çocuğun mutlaka bir eğitim, e, resmi bir eğitimden geçmesidir. Türkiye'de de durum şöyle, giden çocukların yani okula yazdırılmış çocukların gerçekten dil problemlerinin olduğunu görüyoruz. Ve burada hem derneklerde çalışan arkadaşlarımız hem de bizler şu konuda lobi faaliyetleri mutlaka e, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Halk eğitim, yani milli eğitimin bünyesinde halk eğitim merkezleri, Belediyelerin açtığı kurslar ya da e, derneklerin açtığı kurslarda Türkçe dersler veriliyor hatta İngilizce dersler de veriliyor. Tabii rakamlar çok büyük olduğu için Suriyeli mülteciler İstanbul'un her yerindeler, Türkiye'nin her yerindeler. Bu tür haklarını e, bilmeleri de çok önemli. Yani bazen şununla, şu problemleri yaşıyoruz. Teori gerçekten iyi. Yani kanunlar buna izin veriyor. Ancak e, Suriyeli mültecilerin e, bazen e, kanunları ya da haklarını bilmediklerini de gözlemliyoruz. Bunu yapabilmek için de e, bütün çalışanlarımızla, bütün herkese o insanların haklarını onlara anlatmakta fayda var. Yani... I mean, Ahmet e, örneği son derece güzel bir örnek <Gülüyor> Hem de üzücü bir örnek evet. Ama e, Ahmet'i halk eğitim kurslarına yazdırıp Ya da belediyelerin açtığı kursları yazdırıp <Gülüyor> Ya da derneklerimizde e, Arkadaşlarımızın yardımıyla çok kısa bir sürede Türkçe eğitim verdikten sonra ilk öğretimde devam etmesi sağlanabilir. Hı hı. Bu konuda Eğitim Bakanlığı da çalışmalar yapıyor. E, yani bu sorunun çözülebileceğini düşünüyorum. Ancak dediğim gibi o kadar fazla mülteci var ki hı hı. E, bütün bu nitecilere ulaşmak, onlara haklarını anlatmak da bizim için çok zorlayıcı bir e, hal almaya başladı. Çünkü hı hı. tabii ki hem derneklerde hem Birleşmiş Milletler'de çalışan kişi sayısıyla artan niteci sayısı paralellik göstermedi. Bu nedenle e, her gördüğümüz şekilde her gördüğümüz yerde ailelerine, annelerine, babalarına ne yapacaklarını, ne yapmaları gerektiğini mutlaka anlatmaya çalışıyoruz. Yani Ahmet konusunda da eee misafir öğrenci statüsüyle belki başlayabilir hı hı. okula hı hı. ve Türkçesini geliştirdikten sonra e, okula devam edip diplomada alabilir. Dur yani ama tek e, tek şartı ikamet izni alması. Anladım. İki amet izinini aldıktan sonra aslında okula yok. da gidebilir. Evet. Hı -hı. Evet. Ee, tabii gidebilir. Ancak şunu da söylememde fayda var. Pasaportsuz gelen birçok Suriyeli müteciyi ikamet izni almakta zorlanabilirler. Aha. Yakında birçok yerde kayıtlar devam ediyor. Devletin hem Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hem de AFAD'ın yaptığı kayıtlar devam ediyorlar. Bu kayıtlar sonucunda insanlar kimlikler de almaya başladılar ve yavaş yavaş artık bütün mütecilerin bu haklara erişimi konusunda çok daha iyi yerlere geleceğini umut ediyoruz. Peki ben Kali bir şey ki... daha sormak Hı -hı. istiyorum. Ee, hani eğer böyle bir e, imkan yoksa bu kadar çok sayıda mülteciyi almak doğru mu? Yani yardım edilemeyecek sayıda. Şimdi şöyle bir şey var. Hakları aslında duruma baktığınızda tabii ki almakta fayda var. Tabii ki kapıları açmakta fayda var. Çünkü o insanlar bombaların altından geliyorlar. Yani şu söylemediksiniz hiçbir zaman olamıyor. Gerçekten Türkiye bu konuda cömertçe kapılarını açtı ben sana eğitim veremeyeceğim ya da sağlık haklarından faydalandıramayacağım o yüzden kapıyı kapatıyorum orada size ölüme terk ediyorum demesi mümkün değil bu olmadı olamaz da gerçekten Türkiye bu konuda duyarlı davrandı ve kapılarını açmaya devam ediyor orada tabi yani ölüm kalım meselesi olduğu hı hı. için baktığınızda haklar hiyerarşisine baktığınızda yaşam hakkı en hı hı. değerli hak o nedenle de evet. önce hayatlarını kurtarmak yani iltecilik meselesinde kişinin güvenliğe erişimi bizler için en önemli e, şeydir. Peki. Tabii ki diğer hakları çok önemli ama ilk <gülüyor> önce hayatlarını kurtarmak, güvenli erişimleri e, bizim için birinci durumdadır. Yani bu öncelikler e, sıralaması yapılarak tabii ki insanın haklara bir takım eğitim, sağlık ve birçok haklara ulaşması sağlanabiliyordu. Ha. Örneğin şöyle bir örnek vereyim. Bundan bir buçuk iki sene önce İstanbul'da hastaneleri erişimde Hastanelerde tedavi görme meselesi Problemliydi Her mülteci gidip tedavi alamıyordu Suriyelilerden ...şimdi ise e, çok daha rahatlıkla e, bütün hastanelerden hem de ilaçlarını almak suretiyle faydalanabiliyorlar. Yani ee, aslında, daha iyi gidebileceğini düşünüyoruz. Evet. E, son 3 dakikanın içine girdik. Son olarak bir tane Hı -hı. E, bir sorumuz daha var size. E, refakatlı evet. ve refakatsız mülteci, mülteci çocuklar var diyoruz. Peki refakatlı ve refakatsız mülteci ne demek? Bu kavramı bize bir, kısa bir şekilde açıklayabilir misiniz? Tabii ki. Refakatsiz çocuk e, sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece... Kanun yani ya da öz sadet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakatii bulunmaksızın bir iltica ülkesine giden kişi yani başında delisi ya da vasisi olmayan çocuk demektir bizim için yani daha fazla korumaya ihtiyacı olabilir. Refakatli çocuk ise vasisi veya belisiyle beraber olan çocuktur. Yani bu anlamda iki grubun yani refakatsiz küçüklerin ve refakatsiz küçüklerin koruma alanları biraz farklı. Çünkü annesi babası yanındayken e, çocuklar çok daha güvendedir. <gülüyor> Ama e, annesiz babasız gelmiş ya da annesiz babasız kalmış diyeyim. Örneğin sınavları geçerken annesi babasını kaybeden e, annesiniz babası vefat eden birçok e, sığınmacı ve çocuk çocukla e, çalıştık. E, refakatsiz çocukların mutlaka koruma altına alınması gerekiyor. Türkiye'de de böyle bir prosedür var. E, yine diyeceğim e, çocuk koruma kanunu 5395 sayılı çocuk koruma kanunu da yabancı ya da e, Türkiye'li olması e, fark etmeyen yani herhangi bir ayrım yapılmaksızın refakatsiz ve yardıma muhtaç olan çocukların e, sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumlarına alınabildiğini görüyoruz. Bizim dikkatimize geldiği zaman mutlaka e, yabancı şube müdürlüklerine, polise haber veriyoruz. Ve çocuk polisinin yardımıyla e, bir takım işte e, İstanbul'da ya da herhangi bir yerdeki yurtlara e, yerleştirip koruma altına alınmalarını sağlıyoruz bu çocukların. Evet. Aralarında da Suriyeli liseci çocuklar da var. Selen Hanım son birkaç dakikamızın içine girdik ama son olarak ne söylemek Hı -hı. istersiniz? Yani birazcık aslında genel çerçeveden baktığım zaman e, evet yaşam hakları var <gülüyor> ve yaşam haklarından evet. dolayı yani... Çok doğal bir insan hakkı ama insanca evet. yaşayamıyorlar aslında bir yerde de böyle bir şey var. Yani sadece yaşamakları korunmuş. Onun dışında hiçbir şey yok. Yani evet. çok kısaca yaklaşık böyle bir buçuk dakikamız kadar kaldı çünkü ne söylemek hı hı. istersiniz? Devletlerin tabii ki sorumluluğu sadece o kişinin güvenliği erişimi değil. Ee, Sınırlar açılarak alınan e, sığınmacıların mutlaka temel insan haklarına erişimleri de mutlaka sağlanmalı ve bu Türkiye'de gitgide gelişiyor. Hatta e, Nisan ayında çok önemli bir kanun yürürlüğe girecek yabancılar uluslararası koruma kanunu. Ve mültecilerin e, hak temelli birçok e, haklarının aslında hak temelli bir yasa ve haklarının e, daha güçlendirildiği bir yasa olacak. Bu son derece sevindirici bir şey bizim için. Ancak e, şunu unutmamakta fayda var. Her ne kadar mültecileri korumaktan sorumlu olan e, kişiler devletler de olsa asli sorumlular devletler de olsa İkinci sorumlu olan Birleşmiş Milletler ya da diğer sivil toplum kuruluşları ve e, halkımızın da mutlaka bu konuda birbiriyle destekleşerek mültecilere kucak açmamız gerekiyor. Aha. Çünkü bu tek başına devletin de yapabileceği bir şey değil. Her ne kadar sistemler e, ya da kurumlar, yasalar iyileştirilerek korumalar verilse de halkımızın da Suriyeli mültecileri ötekileştirmeden, kendilerini onların yerine koyarak neler yaşadıklarını görerek e, hareket etmelerinde gerçekten fayda olduğunu düşünüyorum. Yani her birey iltecilerin korunmasından bence sorumludur. O nedenle Etrafta duyduğumuz bazen çok üzücü şeyler olabiliyor. İşte Suriyeli militecilerin çok kriminolojik şeyleri söyleniyor. İşte hı hı. Suç işledikleri şu ya da bu. Ötekileştirmeden gerçekten militecilerin zenginleştirici tarafına da bakarak Suriyeli militecilere de sarılmamız, onlara kucak açmamız gerekiyor. Çok teşekkür ederiz şeyler. Selen Hanım. Çok teşekkürler programa teşekkür katıldığınız evet. için. Sağ olun, teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sağ olun. Evet Söz Küçüğü'n programında sonuna geldik. Çok güzel bir programdı. Hatta bence buna bir program daha çıkar galiba. <gülüyor> evet belki 11 Nisan'dan sonra bir program evet, daha çekebiliriz. Bugün Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliğinden Selin Elif Ay ile konuştuk. Aslında birazcık Suriyeli çocuklar, Suriyeli mülteci çocuklar üzerine ve şartların nasıl daha iyi olabileceği üzerine konuştuk. Haftaya biz tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.